وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْحُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللهم اَكْرِمْنَا فَهْمَ النَّبِيينَ وَحِتْبَ الْمُرْسَلِينَ وَإِلْهَامَ melaiketilmukarrabin. Amin. Ve kâle el ve sellem vel-kur'anu Rasulullah Fîmâ kal Evke mâ kalen nebiyyü sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Aziz ve muhterem Müslümanlar Zannediyorum malumatınız vardır. Geçici bir irşat vazifesiyle. Irşadın geçiciliği olmaz da giden kişiye göre geçici diyorum. Bir irşat vazifesiyle 3 hafta kadar buradan ayrılmak mecburiyetimiz var 10 yılı aşkın bir zamandan beri Diyanet İşleri Başkanlığı vaaz ve irşada farklı bir açıdan bakmak istiyor farklı bir yolu denemek istiyor 20 gün ilkbaharda ve 20 günde sonbaharda olmak üzere bir yıl içinde 40 gün esas alınıyor. Devam üzere edile vaaz edilen yerlerden sene boyunca vaaz edilen yerlerden vaizin daha az gidebildiği, daha az uğrayabildiği nispeten kenar köşe sayılan ilçelere doğru bizi kaydırıyorlar. İşte bir iki seneden beri bir seçim yapılmış Anadolu yakasında Tuzla Hendik Sultanbeyli bu Trakya tarafında da Silivri Çatalca ve çekmece. Cemaate şunu söylüyorum gittiğim yerlerde tabi alışmadıkları bir sima birdenbire kürsüde farklı birisi beliriyor bu nereden geldi bu adam bu programı söylüyorum efendim işte bize vaiz gelmiyor bizim vaizimiz yok bu bizimle ortak derdimiz yalnız o gittiğimiz yerlerin değil diyorum ki her icadın kaynağı ihtiyaçtır bir şeyin ihtiyacı duyulursa bu lazımdır, bu olmalıdır diye bir boşluk hissedilirse o ihtiyadi duyulan şey mutlaka icat edilir. Ve bugün medeni icatların hepsi bu ihtiyaçlardan kaynaklanmıştır. Düşünmüştür insanoğlu bu uzak mesafeyi daha kısa zamanda nasıl kat edebilirim? Çeşitli nakil vasıtaları araştırılmıştır, bulunmuştur. Fakat demek ki bu Müslümanlar bu Müslümanlar nerede olurlarsa olsunlar vaaz ve irşada yani dinin kendilerine anlatılmasına ihtiyaç duyuyorlar. Böyle bir eksiklik hissetmiyor adam. Böyle bir eksiklik hissetmiyor, eğer hissetseydi, vaiz isteyecekti. Say, bize niçin vaiz gelmiyor? Kur'an'dan ayetler okuyacak, peygamberden hadisler okuyacak, fıkhı hükümleri nakledecek bir kişi niye gelmiyor? Tamam. Niye gelmiyor? E tabii, vaiz istemek için nereye gitmesi lazım? Müftülüğe gitmesi lazım. Bu işleri o tedbir ediyor. İlçe müftülüğüne gideceksiniz, vaiz isteyeceksiniz, yok diyecek. Hakikaten yok. Çünkü 15 milyona, nüfusu 15 milyona ulaşan İstanbul'da kaç tane vaiz var bilir misiniz? Toplasanız, Kırk'ı aşmayacak. Bu koskoca şehir, bu kadar kötülüklerin, cinayetlerin alıp başını gittiği bir topluluk içinde kırk kişinin lafı kuralı aşkına, elli kişinin her caminin nasıl bir imamı var, bir müezzini var, bir de vaizi olması lazım. Ey imam müezzin bu işi yapsın olmaz her görevi ayrıca yürütecek memur lazımdır efendim müftülüğe gittik de yok dediler diyor şimdi cemaat e bir üst müftülüğe gidin İstanbul müftülüğüne gidin e oradan da yok dediler diyanet işleri başkanlığına gidin oradan da yok diyecekler devlet bakanlığına gidin diyanete bakan bakana gidin Olmadı, başbakana girin Çankaya'ya kadar yolu varmış. Arkadaş, devletin başındaki adam emri altındaki insanların çobanıdır. Devlet başkanı çobandır diyor Resulullah. Küllüküm râin ve küllüküm mes'ulün an râiyyeti. Her birerleriniz çobansınız. Ve çobanlığını yaptığınız şeylerden sorumlusunuz. Sayıyor devlet başkanı, çobandır, raiyesinden, halkından sorumludur. Aile reisi çobandır, aile fertlerinden sorumludur. Hadiste sıralanıyor bunlar. Erkek karısının çobanıdır, namusunu gözetmekten sorumludur. Peki niye her türlü ihtiyaç düşünülür de, bu din işi. Niye bu din işi düşünülmez? Bir de var bir numaralı hata cemaatte. Cemaat istemiyor. Bir gülhane konserinde 350-400 bin kişi var. Evet. 350 bin kişi, 400 bin kişi insan toplanıyor. Ama günlerce belediye otobüslerinde bu hafta Gülhanede filancı var reklamı yapılıyor istiyor halk istiyor bunu Efendim, televizyonlarda müzikî programları var ta Avustralya'dan telefon açıyor taksı çekiyor o işi idare edene diyor ki ben sizden filan şarkıyı rica ediyorum ama bitmedi dur diyor Ölülere Kur'an gönderir gibi. La seşbih ve la temsil. Bir Yasin okursunuz, bir hatim indirirsiniz. Ölmüş olan anneme, babama, bütün geçmişlerime, bütün Müslümanlara. Onun gibi bu şarkı diyor Adana'daki bilmem kime, Adıyaman'daki bilmem kime, Erzurum'daki bilmem kime gönderiyor. diyor. Bak nasıl oluyor bu? İstiyorsun ama. Telefon ediyorsun, fax çekiyorsun niçin vaiz istemiyorsun sen öyle kuyruklu yıldız gibi senede bir kere bizi o ilşenin bir camisinde bir görecek ve bir daha da görmüş böyle din yürümez size de söylüyorum bu bizim yaptığımız gibi de yürümez yaptığımız gibi yürümez ben hatırlıyorum eskiden Böyle çok değişik semtlerden bize talepler gelirdi. Bizim mahalle camiinde vaaz eder misin hocam? Bak şimdi hoca bir çıkış yolu buluyor kendine ve vaaz ettirirlerdi. Bir de sembolik bir şey koyarlardı elimize. Bizi çağırın bize para verin manasında bir şey söylemiyorum bak yanlış anlamayın. Ama o hediye o hocayı oraya bağlar. Ey, ayıp yani bana bu insanlar bir hediye takdim ediyorlar ben de vazifemi yapayım der kadın cemaatlerinden erkek cemaatlerinden ayrı ayrı talepler geçer, gelirdi vallahi bayram sabahları bizi kimse çağırmıyor ne oldu bu cemaat alim mi oldular allame mi oldular yani sıratı mı geçtiler cennet garantilendi mi cehennem işi bitti mi inançlar sıfırladı inançlar ihtiyaç olmadığı için değil ama işte buyur. Böyle bir toplum içinde vaizi susturulmuş, mürşidi susturulmuş, öğretmeni susturulmuş, hiçbir şey yapılamamışsa öğretmeninin başı açılmış, eteği kısaltılmış. Böyle bir toplum ne yapar? Birkaç gece evvel sekiz yaşındaki bir çocuğu bir İlk öğretim öğrencisini bir buçuk yıldan beri tehtiple cinerciler kullanıyorlar. Livafe, sekiz yaşındaki bir çocuk. içteki bütün organları harap oldu diye televizyonlar bangır bangır bağırıyor. Bunu ilan etmeleri mi iyi, etmemeleri mi iyi ama toplum buraya geldi. Hani Suriye meselesi bir numaralı meseleydi? Ne oldu şimdi? Suriye 10. numaraya mı geçti bilmiyorum. Ama öyle bir bulaşmış ki devlet tepeden tırnağa pislik içinde. Öyle bir hale gelmiş. Bir bakıyorsunuz bir numaralı mesele o oluyor, bir numaralı mesele çeteler oluyor. Bütün bunların temelinde dinsizlik var arkadaşlar. Hepsinin temeli Dinsizlik. Bir millet dinine sahip olursa her şeyine sahip olur. Eğer dinin varsa dinin senin canını korur. Çünkü dinde insan öldürmek yasak. O sana can güvenliği sağlar. Mal güvenliği sağlar. Malı uğrunda ölen şehittir. Diyecek kadar bu din, bu işi ileri götürüyor. Malını da koru. Canını da koru. Namusunu koru. Dinler adam karısına sahiptir. Dinsiz adam kendi eliyle karısını verir. Geliyor düğünde dernekte toplantıda öğrendi. Hanımınızla da dansa kalkabilir miyim diyor. Yani senin gözünün önünde sana da seyrettirecek şekilde senin karını kucağıma alabilir mi? Tabii, memnuniyetle efendim, buyurun Bakayım nasıl dönüyorsunuz derne. Böylesine namussuzlaşmış, böylesine kokuşmuş, böylesine iğrenç bir toplum. Neden meydana geldi? Sadece dinsizlikten. Devlet, vatandaşının her şeyini koruyacak değil mi? Nesini? Efendim, malını koruyacak, canını koruyacak ve ordular güvenlik güçleri niçindir bunlar? Bir bakıyorsun ki bir hırsızlık olayında ortakların bir kısmı polisler. Bir bakıyorsun bir başka hadisede memleketi ilgilendiren bir olayda işlenen cinayetin ortakları bilmem kim? Böyle bir ülke o toprağın altına girenlerin bereketiyle belki ayakta duruyor. Yaşayanların filan burada rolü yok. Yaşayanların rolü yok. O toprak altına gitmiş o eski büyüklerin hatırı için çiğnetmiyor Cenab-ı Hak bu ülkeyi. Yoksa çoktan biz buna müstahak olmuşuz. Çoktan müstahak olmuşuz. niye hareket, neye kıyametmiş devlet? Her şeyiyle devlet harekete geçti. Bir tek dinler bırakmayacağım diyor. Ve mutlaka dinsizliği yerleştireceğim. Plan yapılmış. 2020 yılına kadar bu ülkede din eser kalmayacak. Hıh. Hmm. Fakat mekeru <gülüyor> mekrahu. Cenab-ı Hak Kur'an'da bahsediyor. O zinkirler Ayetin bir üst ayet. Ve sekentüm pi mesakin illadine zalemu enfusa. Kendilerine zulmeden, haksızlık yapan insanların yerlerine, meskenlerine sizi yerleştirdik diyor Cenab-ı O sizden önce bir zalim topluluk geldi geçtiği yeryüzünden, onları sildim süpürdüm ve onların yerlerine sizi yerleştirdim şeyde açıkladım. Fakat onlar niye silindi o öncekiler? Vakadı mekeru mekrehu Onlar dine karşı, peygamberlere karşı dindarlara karşı her türlü hilelerini, taktiklerini, tuzaklarını geliştirdiler. Yani dindarı nasıl yok ederim? Bu dindarın sermayesi nasıl yok olur? Bunun çocuğu nasıl mahvedilir? Bunun iffeti namusu nasıl yıkılır? Bunun işi nasıl bozulur? Her türlü tedbir Allah. Ben de Allah'ı mektubum. Halbuki onların hilelerinin, tuzaklarının her türlü ayarın nizamı Allah'ın elinde. Bilmiyor ama Allah o hilelerin hepsini kuşatmıştır. Yapılan o planların, projelerin. Yani onların hileleri dağları yerinden oynatacak kadar güçlü bile olsa öyle taktikler kuruyor ki onlarla dağlar yerinden oynatılır. Öyle de olsa o benim idaremde diyor Allah. E niye müsaade ediyorsun ya Rabbi? E sen layıksın buna ama. Bu cezayı Hatbik etmenin zamanı geldi olmuş için. وَمَا رَبُّكَ بِذَلَّا مِنْ <الْعَبِيد> Kur'an tekrar eder. Senin Rabbin, Habibim, kullarına karşı asla zalim değildir. Haşa Allah zalim olur mu? Peki, bugün yeryüzünde Müslümanlara ceva görülenleri Allah bilmiyor mu biliyor O murad etmediği halde mi oluyor bunlar? Hayır. O da... İradesi de bu işe şey yapıyor, rızası yok ama izni var. Müsaade ediyorum yapın bu işleri ama yaptıklarınızdan razı değilim diyor o kafirlere. Bir gün size hesap soracağım ama yapabilirsiniz. Önünüze de bir dağı devirmiyor. Niye müsaade ediyor? Çünkü o insanlar müstahak. Biz bu belalara müstahak hale geldik. Onun için bu işler oluyor. Şimdi bunları şunun için söylüyorum: Cemaat camilere küskün. Gelip bu millet vaaz dinlemek istemiyor. Yani niçin dinlemek istemiyorsun? Bir türkü kadar da mı kıymet vermiyorsun buna? Bir şarkı kadar da mı kıymet vermiyorsun buna? Bilmem bir komedi kadar da mı kıymet vermiyorsun buna? sana hiç mi lazım değil bu ya gelmiyor cemaat gelmiyor ne zaman istersen o zaman gelirim diyor tamam ne zaman istersen o zaman gelirsin ama ne zaman istersen o zaman gidemeyeceksin. sana sormadan seni götürecekler bir gün götürecekler seni ve sana kimse de sormayacak o kalkamam dediğin böyle ellerini akışarına sokup da ısındığın dükkanın var ya hiç o üşüyor musun, ısınıyor musun sormazlar mı? Hazır mısın, değil misin, işlerini bitirdin mi, yoluna koydun mu? Yanlış yapıyoruz cemaat. <gülüyor> Başımıza ne geliyorsa ilgisizliğimizin cezasıdır. Sahip çıkmamanın cezasıdır. Hatırlayacaksınız ben size bir misali çok tekrar ederim. Hanımın kolunda veya kızın yanında yolda yürüyorsun. Bir kısım münasebetsiz adamlar senin hanımına el uzatacak olsa el uzatacak olsa dil uzatacak olsa ne yaparsın sen bakayım bu aslan kesiliyor. Kahraman kesiliyor. Bu benim namusum da diyor. Buna yabancı elini değdirme. diyordu eskiler. Biraz evvel söyledim, şimdi kendi eliyle veriyor o başka. Efendim, başkasının dinini de keserim. Niye? Bu benim karımdır diyor. Doğru. O kadın onundur, karısına sahip çıkıyor. Kendisine ait olana sahip çıkıyor. Ama kendisine ait değilse niye sahip çıksın? Bu millet artık resmen diyor ki, bu din bizim dinimiz değildir. E onun olsaydı sahip çıkardı ona. Her gün dinin bir tarafı tahrip ediliyor. Bir tarafı tahrip ediliyor. Bu din seninse niye sahip çıkmıyorsun sen? Karın kadar da mı kıymeti yok Allah aşkına bu dinin? Kızın kadar da mı kıymeti yok? Arabasını bir çocuk çizse var ya, öyle eline bir çivi geçirip bir taş başa geçirip, arabasının çizse o yıkar. Çizgiye, bir çizgiye tahammülü yok halbuki dinini yatırmışlar böyle biçiyorlar hiç duymuyoruz ya. duymuyoruz niçin duymuyoruz yani duyulacak olay mı yok ortadaki duymuyoruz yoksa bizim hislerimiz mi mahvoldu gitti tabi dinle alakalı bu iş Size tekrar tekrar bir şey daha söylüyorum. Hatırlatmak için gene bir daha tekrar ediyorum. Diyorum ki bu ülkeye, bu memlekete en pahalıya mal olan şey nedir diye bir soru soruyorum size şimdi. En büyük yatırımı, en büyük harcamayı yaparak elde ettiğinizi bir söyler misiniz bana? Bize en pahalıya mal olan şey dinsizliktir. Başka bir şey değil tamamen dinsiz. En pahalıya mal olan şey dinsiz olmak için harcadıklarımızı hiçbir şey için harcamış değiliz biz. Hiçbir şey için harcamış değiliz. Bak bu sözümün üzerinde dikkatle durup en büyük yatırımı dinsizlik için yapıyoruz. Ben yapar mıyım canım? E, senin gibi avanak olduktan sonra senin yapmana lüzum yok. Bütün bu cinayetlerin mali kaynağı sensin senin paralarında bu işler oynanıyor para senden sonra bütün bu cinayetler için lüzumlu malzemenin ikincisi diyelim insan gücüne ihtiyaçları var senin dinini yıkmak için senin oğlunu kullanıyor senin kızını kullanıyor oğlun bazen asker oluyor Bazen güvenlik güçleri içinde yer alıyor, diğerleri de eğitim sistemi içinde yer alıyor ve oralarda gavurlaştırılıyorlar bunlar. Çocuk da senden, para senden, efendim bu işleri yapacak adamlara yetki verilmesi lazım, yetki de senden. Oyu sen vereceksin, şimdi seçim öne geriye kayacak. Ne diyeceksiniz bu adamlara? Allah ve Resulü adına bana bir cevap verin bakayım. Sizden oy tutmamaya gelen bu adamlara ne söyleyeceksiniz? Gel, oyum senindir. Çünkü ilk öğretimi 8 seneye çıkarttın, Kur'an'ın, Kur'an kursunun, İmam Hatip Okulu'nun kapılarını kapattın, rehim senindir. Öyle mi diyeceksiniz? Evet, bu millet bu diyecek yani. Efendim, okula zar zor şöyle girdi, böyle girdi, başörtüsüyle çalışan, Hoca Hanım'ın başını açtığın için Oyum senindir mi diyeceksin. Allah'tan korkmayacak mısınız? onun için diyorum ki bak o hücre, o uy kullanacağınız hücre var ya. Allah ile baş başasın orada. En sende bir silah yok. Birisi tabanca ile seni beklemiyor orada. Sen hangi vicdanla Kur'an'a düşmanlık ilan etmiş, dine düşmanlık ilan etmiş adama reyim senindir diyebiliyorsun. Vallahi böyle yapan oradan Müslüman çıkamazsın. Bak yeminle söylüyorum. Böyle hiçbir baskı altında kalmadan şu veya bu bahaneyle efendim ben gene de bunlarla işbirliği yapacağım diyen o Kur'an düşmanlarıyla o yeni esri mahvedenlerle o oradan Müslüman çıkamaz. O mümkün değil yani. Hiç kimse sizi aldatmasın, kimse sizi kandırmasın, Efendim, bu ayrı bu ayrı dinin dışında kalacak bir olay olamaz her şey dinin içindedir her şeyle ilgili dinin bir hükmü var, bir görüşü vardır sen nerede geziyorsun arkadaşlar nerede dolaşıyorsun ha şimdi ne oluyor o bir kısım şeyler var halk türküleri var biliyorsunuz manidar zenginimiz bedel verir askerimiz fakirdendir diyor. Bu düşündürücü bir söz. Evet, şimdi diyor ki zengin, ben paramla bu işi çözeyim. Mesela askerlik konusunda düşünürsek, fakirlerin çocukları gitsin hudutları beklesinler. Burada benim malıma bir zarar gelmesin, canıma bir zarar gelmesin filan der gibi şimdi varlıklı Müslümanlar diyor ki, Kur'an'ı öğrenmek, dini öğrenmek, Din ile ilgili çalışmalar yapmak bizim işimiz değil. Onu bu karar yapsın. Diyor. Öyle mi? Onu bu karar yapsın. Ben şimdi mağaza açmakla meşgulüm diyor adam. Şuraya açıyorum diyor. Efendim arabanın arabamın modelini değiştiriyorum diyor. Evlendirdiği oğluna, kızına yaptığı masraflar 10 tane, 20 tane fakir öğrenciyi bir yıl barındır. Bir düğünde harcadığı paralar korkunç. ...dirdiği oğluna kızına yaptığı masrafla on tane yirmi tane fakir öğrenciyi bir yıl barındırır. Bir düğünde harcadığı paralar korkunç. Aa oğlumdur diyor. Onu böyle kurtarmaya çalışıyorsun. Peki onu cehennemden nasıl kurtaracaksın? Nasıl kurtaracaksın cehennemden bunu? Bu nesil dinsizleştiriliyor. Ve amansız bir mücadele. Bugün güya uyuşturucu takip ediliyor. Uyuşturucuyu kullanan satan. Vallahi ondan daha çok Müslüman takip ediliyor. Ondan daha çok Müslüman takipatı altında. Ya bu ülkenin sahibi siz değil misiniz? Kim? bakıp edenler sizin çocuklarınız değil mi? Bunlar hepsi bu memleketin evladı. Bunlar Rusya'dan gelmediler, Amerika'dan gelmediler, İngiltere'den gelmediler, Fransa'dan gelmediler. Niye böyle? Yanlış eğitim. Yanlış eğitimi seçerseniz sonu batacakmış. Gidiyorsun adamın bir bakıyorsun babası Nakşibendi meşayihinden Dedesi, Milli Eğitim Bakanlığı tanıttılar. Bilmem dedesi, büyük dedesi, Nakşibendi bir şey ifade etmez. O dede yanlış yaptı. Bunu yanlış eğitime verdi bu çocuğu. İçinde din olmayan eğitim, eğitim olur mu Allah aşkına? Yani bir adam, bir çocuk, Latin alfabesini biliyor. Bugünkü harfleri yazıyor. E Kur'an'ın yazıldığı harfleri de bilse, okusa... Bir yazı yerine iki yazı bilse daha iyi değil mi? Bir bilen mi, iki bilen mi? Yok İlim düşmanı bu herifler. İkinci yazı istemem ben diyor. Niye? O Kur'an'ın yazısıdır. Ben Kur'an'ı istemiyorum, onun yazısını da istemem diyor. Peki, bir çocuk fizik öğrendi, kimya öğrendi, matematik öğrendi, tefsir de öğrenseydi, Hadis de öğrenseydi, fıkıh da öğrenseydi, yani iki kanatlı kuş olsaydı olmaz Olmaz diyor. Efendiler tek kanatla kuş uçmaz. Bu nesil, bu bizi idare eden neslin ikinci kanadı yoktur. Bunlar uçamaz, bunlar memleketi ancak batırırlar. Allah için ülkemize sahip olamazlar. Nasıl olacağım? Dinime sahip olmakla olur bu iş. Bir milletin dini varsa her şeyi var. Dini yoksa hiçbir şey yok o millet. Bu her şeyini yitirmiştir. Her şeyini yitirmiştir. Bu nasıl bir zihniyet Allah aşkına? Şimdi böyle sürekli takip ediliyor. Başını açtın mı açmadın ne olacak? Yani başını açanlar ne sağladı şu ülkeye ki? Açmayanları da onlara katmak istiyorsun. Başını açtı milyonlarca kadın, ne katkıda bulundular? Fuhuş gelişti, ahlaksızlık gelişti, memleketteki bütün terbiye metotları alt üst oldu, yıkıldı, gitti. Bunları mı istiyor bu millet? Ama anne fahişe ise kızı da o cinsten olacak. Baba pavyoncuysa ve oğlu da oralarda olacak. Armut ağacının altında armut meyvesi bulunur. Onun altında muz olmaz. Muzun altında da armut olmaz. Ağaç neyse meyvesi ona göre düşünülecek. Bu ağaçların meyveleri budur. Başka türlü bir şey beklemeyeceksiniz. Bunları niye söylüyorum? Yani gittiğiniz dolaştığınız her yerde görüyorsunuz ki Müslümanlar dinlerinden uzaklaşıyor. Şu Müslümanım diyenler ne kadar Müslümandırlar biliyor musun? Bu sözüme dikkat edin ama. Bunun altını çizeceksiniz. Ne kadar Müslümanız biz? İslam dini bize ne kadar menfaat sağlıyorsa o kadar Müslümanız. Eğer İslam bir menfaat sağlamıyorsa hiç Müslüman değil bana. Hiç Müslüman değil. Ne kadar menfaat sağlıyorsa o kadar Müslüman. Bunun altını çizeceksiniz. Müslümanlar bugün, yani şu camileri dolduranlar, fakir Anadolu çocukları. Bugünkü hallerine bakma, borsada oynayıp dolaşıyor, bilmem falan bankada şu kadar kredisi varmış. Bunlar dün İstanbul'a şarıklarıyla gelmiş insanlar. Fakir, hakikaten hamal olarak gelmiş buraya. Allah da veriyor bol bol nimetini veriyor ve o günlerde çok da dindardı biliyor musun beş vaktine beş katardı o semeri sırtında iki omuzundayken beşine beş katardı anlıyor musun şimdi bu adamlar camilere gelmiyor bunlar Kur'an dinlemiyor bunlar Kur'an öğrenmiyor bunlar Kur'an öğretmiyor böyle bir hal oldu bunlara Niye? Ben diyor, bu nimetlere şu anda elimdekilere kavuşmak için dini bir malzeme yapmıştım. Bir basamak yapmıştım. Ben şimdi dinin bana kazandırdıklarını korumakla meşgulüm. Herkes malını korumakla meşgul şimdi. Dinini değil. Aman arabama bir zarar gelmesin. Evime bir zarar gelmesin iş yerime bir zarar gelmesi aşıma zarar peki din din benim değil diyor onu kim koruyacaksa korusun vaktiyle ben de nöbetimi saldım, fakir edim diyor o zaman biraz sarıp sarıldık namaz kıldık filan ve şimdi bu den alsın bu işi bizim işimiz bitti diyor. vallahi cemaat halimiz budur bizim gözünüzü açıp halimiz budur bizim bu zavallılar işte hep zavallıdır. Kafir zavallıdır her zaman. Bilseydiler bu bu milletin içinin bu kadar boş olduğunu. Bu millet içten çürüdüğünü, kokuşluğunu bilseydiler bu 8 yıllık temel eğitim kanununu çok önce çıkartmaları lazımdı. Tahminleri de yok, ileri görüşleri de yok bu adamların. Bu millet ne kadar boşmuş. Ne kadar hazırmış bu gavurluğa? Ne kadar hazırmış? Seller gibi. Şimdi bu millet direnecekti. Kur'an kursunda 100 talebe varsa onu 500'e çıkaracaktı. İmam Hatip okulunda 8 bin mi vardı, 16 bin yapacak zor. Gidiyor, oradan alıyor, oradan alıyor, oradan alıyor. Nereye? Ve çocuğun geleceğe körlenmesin. Onun geleceğini dinsizlik mi? sağlama bağlayacak ben söylüyorum açık açık söylüyorum bugünkü okullar bu okullar bu milli eğitimin okulları müslüman Türk çocuğunu kafirleştirme kamplarıdır bunlar Allah'tan korkun insaf edin anlayın bu söyledikleri mi burada yalnız dinsizlik aşılanır her şey oradan içeri girer Oradan içeri Kur'an giremez. Soksana göreyim seni. okuldan içeri Kur'an'ı alsana. Giremez oradan içeri. Sana rağmen bana rağmen giremez. Ya niye bu böyledir kimse sormuyor. Niye bu böyledir? Kim adına bu işler yapılır? Kimin hatırı için yapılır? Kim bu emri veriyor? Aman özel ne karıştırıyorsun ya işine bak sen de. Keyfine bak deyip geçiyoruz. Ama bir gün keyfimizi bozacaklar. Dün biraz Bulgaristan'da tatbikat oldu. Biliyorsun oradakiler. Efendim bize ezan okutturmuyorlar. Sünnet yaptırtmıyorlar. İsimlerimizi değiştiriyorlar. Efendim camilerimizi açtırmıyorlar. Uuu, bir sürü şikayet. Kaçtılar Türkiye'ye geldiler. Bütün camiler açık. Kaçı camiye girdi. Ezanlar okunuyor kaçı dinledi güya uçaktan indi toprağa öptü şimdi hiç bir yerde Ya siz Bulgar'dan bunları yaptırmıyor diye şikayet etmiyor muydunuz e nedir bu halin senin bugün arkasından geçtiler Bosna hersekte tatbikata girdiler gavurlara yanaşmak onları kurtarır zannediyordu oradaki Müslüman boşlaklar bunlara kız verelim, bunlardan kız alalım senli benli içli dışlı olalım da bunlardan bize bir zarar gelmesin 60 yıllık en yakın dostu akşam sabah beraber olduğu adam gözünün önünde ırzına geçti ben buyum dedi şimdi güçlüyüm ve kimliğimle ortaya çıkıyorum dedi öyle mi? şimdi Kosova'da mevsim kış işte televizyonlar anlatıyor, hikaye anlatıyorlar roman anlatıyorlar Anaotlar şu kadar Anavut yollara düştüler de şöyledir. Sen bir şey duymuyorsun da. Unutma, sıra sana gel. Niye? Oralarda bu işi yapanlar. NATOhani geliyordum. Domuz domuzu keser mi? Domuz domuzu kesmez. Başkalarını parçalayan domuzlar bir arada yaşıyorlar. Çünkü domuz domuzu kesmez dünyayı oyalıyorlar. Onların hedefleri İslam dünyası. Orada sırlarla ne işleri var onlar? Hani insan hakları? Hani uluslar arası af teşkilatları? Nerede bunlar? Şu şey sıra Müslümana gelirse orada bir şey lazım gelmez. Her şey mübahdır, serbesttir. Ama kendilerine sıra gelirse bu bizim gafletimiz. Etmeyin cemaat. Biraz başınızı, parmaklarınızın ellerinizin arasına alın, düşünün. Ben ne yapabilirim? Bir Müslüman olarak şu gelişen yanlışlıklara karşı ne yapabilirim? Müslümanlık için, Müslümanlar için ne menfaatim dokunabilir? E biraz düşünmeyecek misiniz siz ya? Bunu kim havalettiniz? Gözü kör mü? imam orada camide diyor, yapsın desin şimdi. Öbür işleri imamla yürütmüyorsun da bu işi imama havale ediyorsun. Sen niye gelmiyorsun arkadaş? Sen niye gelmiyorsun? Niçin dinine sahip çıkmıyorsun? Ben bu dinin sahibi, şimdi herkes saklanıyor. Ne duydum? Niye bu cemaat azalıyor diye soruyorum. Birisi bana dedi ki, hoca her vaizi dinlemek de öyle kolay değil. Sen filan kişiye gidip dinliyorsun diye bizi hesaba çekerler diye korkuyormuş. Beni dinlerse onu bilmem kimler hesaba çekermiş. E gelin cenaze namazınızı kılayım bari sizin. Rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi, Ey hayat süren leşler! Sizi kim diriltecek? Geldi ölümsüz gerçek, gitti ölümlü yalan, geldi ölümsüz gerçek. Ey hayat süren leşler, sizi kim diriltecek diyor, millete haykırıyor. E böyle şey olur mu ya? Çok felaket. İnşallah uyanacağız, toparlanacağız, camilerde buluşacağız, dinin konuşulduğu her yerde buluşacağız. Biz buradayız, siz bize rağmen ne yapıyorsunuz diyeceğiz. Sekiz yıllık temel eğitim kanunu değişir. Sizin sesiniz duyulursa değişir. Böyle uysal koyun gibi başınızı önünüze eğerseniz hiçbir şey değişmez. Sesiniz duyulacak. O istemeye gelenlere soracağınız ilk soru, seçildiğin gün ne yapacaksın? Bir söyle bana bakayım. Efendim sana filan yerden bir ihale temin ederim. İstemiyorum hiçbir şey istemiyorum elimdekileri de al, al götür bana dinimi sağlar diyebilecek misiniz eğer bunu derseniz bahçeli evlere müezzin olarak tayin edildi yayla camii şerifinde görevlendirildi ayrılırken tek tek cemaata Allah'a sumarladık diyemedim benim bu arzumu cemaata iletir misiniz diye bana bir kusula gönderdi. Size selam bıraktı. Haklarınızı helal etmenizi istedi. Ve adresi de belli. Yayla'da Yayla Camii'nde müezzet. Onu duyurduk. İkinci bir kağıt var burada müftülükten. Müftülükler arası bir ilişki bu. Bağcılar müftülüğümüzden geldiler. Orada Kur'an kursu ve o müftülük bünyesindeki bir kısım hizmetlerle alakalı ödemeler var. Canım her işi biz mi yapacağız ya? Devlet de size muhtaç. Siz devletleri ayakta tutan insanlarsınız. Kur'an kursu, İmam Hatip okulu neymiş sizin işi? Sadece maruzatını duyurmak için plan yerdeyiz. Adresimiz burasıdır. İhtiyacımız vardır. Ne olur bizi destekleyin diyorlar. Ve mutlaka katılmak zorunda Katılmak zorundayız. Bilmiyoruz. Belki yarının kurtarıcısı o Kur'an kursunda. Belki insanlığın kurtarıcısı o semte oturuyor. Bilmiyorsun ki oradaki hizmetlerin içinde sakla. Bu makbuz karşılığı sizden yardım isteyecek bu kardeşlerimize böyle her zamanki gibi değil artık bu yardımlar. Her zaman normal zamanlarda efendim beş de versem olurdu, on da versem olurdu değil. Şimdi hani canın yanacak noktaya kadar böyle biraz daha gitse artık acısını duyacağım diyorsun ya, oraya kadar cüzdanını boşaltacaksın. Oraya kadar boşaltacaksın. Aksi halde bu işler yatıyor. Vallahi bir avuç insan var ortada onu da söyleyeyim. Bir avuç insan var. Delilik mi sayın, cesaret mi sayın, iman mı sayın ne sayarsanız sayın. Eğer bizim de maneviyatımızı sarsarsanız, aşkımızı öldürürseniz sudan çıkmış balık gibi çırpınır kalırsınız. Bak söyleyeyim bunu. Yani bu çalışanların aşkını artırın. Bunları teşvik edin. Yardım istiyorlarsa yardım edin ki aman kardeşim sen o hizmetten vazgeçme. Biz gücümüz yettiği kadar gayret edeceğiz demeniz lazım. Ama kulağıma geliyor. Biz de artık cumaları parayla kılıyoruz. Ben yani çok mu rahatım bu parayı size teklif ederken? Çok mu rahat olduğumu zannediyorsunuz? Gel de bir iste bakayım buradan kolay mı? Buyurun gelin çıkın kürsüye. Para isteyin bakayım. İstemesi kolay mı? İki dudağın birbirine yapışık olacak. Ama kimin sesi çıkar? Bir adam inliyor. Demek ki hastadır. Hasta olmasa inler mi? Gözünden yaş geliyor. Demek ki bunun canı yanıyor. Bizden duyduğunuz ses, içteki ağrının acının sesidir. Bunu böyle kabul edin. Yoksa bunlar konuşuyorlar, konuşuyorlar, sonunda işi paraya getirip bağlıyorlar. E olmuyor. Başka türlü olmuyor. İnşallah el ele tutuşacağız. Gönüllerimizi birleştireceğiz. Aşkımızı tazelleyeceğiz. Aşkımızı tazeleyeceğiz ve yine dinimize sahip çıkacağız. Cenab-ı Hak bizi bu kullarından eylesin